tabii kaynaklar dediğimiz, tabiatın bağrından gelen mallar ve bunların mülkiyetleriyle ilgili hangileri mübahdır, ne zaman mülkiyete girerler ve hükümleri nedir diye bunları paylaşırken, gele gele, neyle başlamıştık, sularla başlamıştık, otlarla yola devam etmiştik, ağaçları konuşmuştuk, meraları konuşmuştuk ve benzeri gelmiştik. Gele, gele madenlere ulaşmıştık. Dağlardan meyve toplamış, nasıl diyeyim, mağaralardan, ağaç kovuklarından bal bile çıkartmıştık. Tamam. Şimdi yeri kallı, yeri kazmaya geldi sıra. Şöyle diyeyim, biz maden deyince genellikle ne anlıyoruz? Ben yazdıracağım. Size ama maden deyince genellikle ne anlar? Çıkmış şey anlarız. Yani maden ne, nedir? Genel genellikle işte demiri şunu bunu çıkarılmış işte madendir diye daha ziyade metallik şeyler üzerinde maden deriz. Ama kelimenin asıl yapısıyla maden o cevher yerin altındaki bulunduğu yerin adıdır, mekanın adıdır maden. Madeni kulli şeyin her şeyin madeni denilir. Her şey nedir? Asıl bulunduğu, kendi kendini iskan ettiği, hani doğup büyüdüğü veyahut da Cenab-ı Allah'ın yeryüzünde oraya tevdi ettiği şey demektir. Ama iki türlü manayı kullanılır. Şimdi on, inşallah onları paylaşacağız. Maden neye denir onu bir vurgulayacağız. Ondan sonra inşallah hükümleri <gülüyor> ilgili bilgiler paylaşacağız. Maden kelimesi diyorsunuz. Maden kelimesi lügatte. Vatan edinme. Vatan edinme ikamet mekanı haline getirme demektir. Yani bir yeri ikamet haline getirmişsen oraya madenlenir. Evet. Şimdi biraz tuhaf bulacağınız bir şey. Cennet-u Adn kelimesi buradan gelir. Evet. Cennet-u Adn. Adin cenneti diyoruz ya. Adene, ya'dinu, değil Maden, maden gelir. Evet. Evet. Evet. Maden Cennet-i gelmiyor. Aynı kelimeden geliyor. <gülüyor> Cennet-u Adin bu manadadır. Ebedi ikamet mekanı demektir. Cennet de bahçeler demektir. Ebedi ikamet mekanı haline getirilen bahçeler demektir. Mevla inşallah nasip etsin. Ay. Bir şeyin merkezine de maden denilir. Esasen bir şeyin asıl mekanı oluştuğu yer manasınadır. Bir şeyin asıl mekanı oluştuğu yer manasındadır. Evet. <gülüyor> Fıkıhta maden denilince üç şey anlaşılır. Bir, içinde cevherin bulunduğu, Mekan, virgül, toprak. Genellikle bu manada, maniyede nasıl tarif ediyorlar? Allah'ın, Cenab-ı Allah'ın, madde cevher yerleştirdiği yer diyorlar. Cevher yerleştirdiği yer derken, bunu niçin böyle söylüyorlar Allah'ın yerleştirdiği manasını? Çünkü insan yerleştirirse maden denmiyor, define deniyor. Anlaşıldı? İnsan yerleştirdiğiyle kendiliğinden orada cenab Allah'ın var edişiyle olanı veya yerleştirişiyle biliyorsunuz demirin sonradan yeryüzüne indirdiğiyle ilgili hem ayette işaret var hem de bunun iddiaları da var. İlmi midir? Yoksa Cenab-ı Allah orada var edişimi indirdi diye. buna Bütün bunlara açık. Ama demirinle ilgili hadis suresine baktığınızda demirin indirilişi geçer oradan. Acaba başka bir gezegendeydi. Sonradan gelerek mi yer altına yerleşti? Ya yerleştirildi? Vallahu alem. Baştan bu indiriliş, yerleştiriliş veyahut da oluşum şeklinin içerisinde demirin bir araya gelmesine mi kast ediliyor? Yani indirildi derken. Aa, ama Böyledir. Oraya neticede Cenab-ı Allah yerleştirmiştir, beşer yerleştirmemiştir. Anlaşıldı? Bunlara maden denilir. Bu yüzden yani Allah'ın cevher yerleştirdiği mekan olarak tarif eden bir hayli ilim ehli, bir hayli kitap vardır. Evet. iki yer altında toprakta bulunan cevher. Birinciyle arada ne fark var? Birinci, mekanın adı. Biz de diyoruz ya, madene indim diyoruz. Nedir? Kazılmıştır tüneller, hazırlanmıştır. Bir nedir? Aşağıya, o mekana inmeye ne diyoruz biz? Madene, madende çalışıyor diyoruz. Maden çıkartmaya çalışmıyor demiyoruz. Bu ikinci bir şey. Nedir? Maden işçisi diyoruz. Madende çalışıyor diyoruz. Bunu derken neyi kastediyoruz? Mekanı kastediyoruz. Bu maden çıkarıyor dersek... Çıkarttığı madenler dersek o zaman neyi kastediyoruz? İkinci, cevherin kendisini kastediyoruz. Bu, bu manadadır. Üç, topraktan çıkarılmış olan cevher. Evet. Yani demire maden diyoruz, altına maden diyoruz. Kroma madem diyoruz. Bunların kendisine de maden ifadesini kullanıyoruz. Buradaki bu manaya. İçindeyken de diyoruz. Yerinde durduğu yerde de diyoruz. Çıktıktan sonra da maden diyoruz. Esasen doğru olan içindeyken o mekanla birlikte maden denmesidir. Ama dilde bunu böyle kullanıyoruz. Arapçada da bu böyle kullanılıyor. Arapçada da var, Türkçede de var bu. Şimdi burada şunu söyleyeceğim. Şu dediğimden öte madeni tarif etmek zordur. Onun için tarifine girmiyorum. Zordan kaçacaksın. Zor şunun için. Esasen kolay. Mesela altın tarifi olsa. Mesela platinin tarifi olsa. Mesela bakırın tarifi olsa. Demirin tarifi olsa. Ve kolay. Ama mesela elma taş cinsidir. Taşın şeyi yüksek Yapısıdır, sert yapısıdır, şöyledir, böyledir. Yakut taştır, zümrüt taştır. Ondan geldik, mermer nedir? Bal gibi taştır. Madenden sayacak mıyız, saymayacak mıyız? Mermer ocakları maden ocağı mıdır aynı zamanda, değil mi? Pekala bu arada kömür nedir? Bor nedir? Tarifi zor. Ben bir yerde tarifi zor olarak münakaşa herkese açık bir yerde test savunması sırasında madenin tarifi zordur dedim. Hiç de zor değil dedi hocanın bir tanesi. Hiç de zor değil dedi. Hatta Karadavi'nin zekat müessesesinde almış tarifi toprakta bulunan, toprak cinsinden olmayan şeylere maden denir diye tarif etmiş. Bak dedi az öz tarif dört dörtlük. Takıldım orada şey olarak. Sizin bu tarife göre patatesle fıstık madendir dedim. Bir de turp. Bütün salon gülmekten yerlere yattı yani. Hoca söylediğine söyleyeceğinde pişman olmuştu. Değil yani şey olarak. Zor şuradan kaynaklanıyor. Maden diyeceği cebimiz kolayca maden esasen biliyoruz. Ama kile ne diyeceğiz? Kirece ne diyeceğiz? Harpide ne diyeceğiz? Yakuta ne diyeceğiz? Mermere ne diyeceğiz? Sıvısı var, petrole ne diyeceğiz? Bitkiden olanı var, kömür gibi şuydu buydu veya olduğu iddia ediliyor. Ona ne diyeceğiz? Bütün bunların içerisinde madeni tarih zor. Biz de Öyle mi? da de madendir. Efendimiz diyor, insanlar madenler gibidir diyor yalnız. Madenler demese de madenler gibidir. Altını vardır, gümüşü vardır, paslananı vardır, paslanmayanı vardır. Her durumda değer kaybedeni, kaybetmeyeni vardır. Evet, insanlar maden gibidir. Altını ne yaparsan yap, değerini kaybetmez. Kıymetlidir ve değer. Bazıları değerini kaybederler, giderler, ederler. Ancak İslam'ı gerçekten anlaşır ve İslam şuurla bütünleşirlerse diye devam eden yani şey var. Esasen evet, insanlar da madenler gibidir. Bu doğru. Yani ne kadar bir insan şahsiyetli olursa, ne kadar insanı insan yapan değerleri, cevherleri bünyesinde bulundurursa, o insan kıymetlidir. Her harikarda yıpratmaya çalışsalar da kolay yıpranmaz. Etmez gitmez. Sonunda neticede ortaya çıkar asıl maden. Evet. Onun için bunları bilip derinliklere girmemekte de fayda var. Çünkü madenin tarifi belki uzun uzun yani tarif edilebilir. Cenab-ı Allah'ın tabi olarak yer altına yerleştirdiği, kimisi maden olan, yani kimisi metal olan, yani katı olan, kimisi sıvı olan. Mesela şey ne diyeceksiniz, petrol dediğiniz gibi cıva. Ela uca sığmaz. Cıva gibi derler ya. Ela uca sığmaz bir yapısı var. Maden değildir diyemezsin. O maden. Bunun gibi bir hayresi var yani şu olarak netice itibarıyla Uzun bir tarif yaparsın. Bu da tarif olmaktan çıkar. Onun için biz bu üç manada madeni kullanıyoruz efendim. Şimdi şöyle yazıyorsunuz. Madenler kazılma ve çıkartmaya İhtiyaç duyup duymama açısından ikiye ayrılırlar. A. Açıkta olan kazıma ihtiyaç duyulmayan Toprak üstünde kendini gösteren madenler. B. Yer altında olan ve çıkarılması için kazıma ihtiyaç duyulan <gülüyor> kazıma ihtiyaç duyulan madenler Tabii toprak altında birçok maden vardır. Bunları biz biliyoruz. <gülüyor> Erhamdülillah Cenab-ı Allah dünyayı nasıl doldurmuş ki çıkar çıkar bitmiyor. ...kaç yıldır petrol sömürüp duruyorlar, yerin altından, petrol devam ediyor. Yıllardır millet altın çıkar çıkar, yani vitrinler doldu, evler doldu, bilmem neler doldu, şunlar doldu, bunlar doldu... ...halen o altınlar bitmiyor, etmiyor, gitmiyor, devam ediyor. Bilmem ne, bir sürü maden var, hala çıkarılmaya devam ediyor. Ama toprak üstüne çıkanlar da var, yani bunlardan, mesela kendiliğinden yüzeye çıkan petroller var. Zaman zaman Musul, Kerkük'te tarihte eski kaynaklarımızda bakıyoruz. Petrol yüzeye çıkmış, tutuşmuş onlar. Bir de yanıp duruyor. Yani uzun yıllar yanıyor. Geceleyin uzaktan ışıkları görülürdü diyor. Ta bundan bin yıl evvelki kitaplar tarif ediyorlar. Uzaktan ışıkları görülürdü diyorlar yanan maden. O günlerde nıft adıyla yani şey olarak petrol var. Kaynaklarımızda geçiyor yani şey olarak Tabii onun inceltilmesi, ondan benzin yapılması, şu bu bilinmese de yanıcı bir madde olarak biliniyor. Yine yer altından gazlar çıkıyor. Antalya, Olimpus dağı mıydı? Olimpus şey olarak oradaki e, çıkan gaz tu yanıyor. O gündür, bugündür yanıyor. Millet gidip üstünde yumurta pişiriyor. Piknikçiler yumurta falan pişiriyorlar. Yani birkaç yerde birden yanıyor. O ateşler yanıyor. Onun nedir? E, Net çırasıdır? bilmem ne çıra diyorlar. Dağın adı da öyle yani halk arasındaki dağın adı da. Yanan çırama. Yani böyle devamlı yanan çırama anasının bir adı adı var. Öyle yanıp duruyor. Yani gaz çıkmaya devam ediyor. Böyle olanları var. Nedir? Altın madenlerinin yüzeyde görüleni var. Sellerin, derelerin altına çık artçıya çıkarttığı e, altınlar var. Dere kenarlarında işte dolaşırken altın buluyorlar. Hatta ilk Amerikan altıncılarına bakın çoğu derne kenarlarına yerleşirler, Gumları eler eler. içerisinde işte altın var biraz döker. Pirinç ayıklar gibi gumun içinde altın arar. Ve benzeri bunlar var. Yine denizlerin, derelerin kenarlara attığı ve benzeri bu nevi madenler var. Yani bütün bunlar hep e, açıktadır. Hatta Suudi Arabistan biliyorsunuz petrol zengini bir yer. Cenab-ı Allah üstünde yeşillik yok ama. E, yerin altını doldurmuş e, altındaki daha verimli bizim üstündeki tarlalarda boyuna onu sökütüp duruyorlar ama Suudi Arabistan'da aynı zamanda ne var ciddi altın rezervi var bunlardan bir tanesinin Yemen istikametinde EPA istikametindeki bir dağda altının dıştan göründüğü biliniyor bu ocakları işletmiyor Önünde bu görünen dağın yani altın madeninin cevherin gördüğü dağın önünde bekledikleri yani tank bulunduğu yani bir birliğin orayı beklemeye devam ettiği biliniyor. Bunu şunun için söylüyorum. Bu ocaklardan 7 tanesini 1. Körfez Harbi'nden sonra Amerika zorladı. Çalıştır dedi. 1. Körfez Harbi var ya bu bizim Saddam'ın gittiği Körfez Harbi'nden önce Kuwait'i işgal ettiğindeki harpte 1991'e mi giriyorduk? 1'e girmek üzereydik. 91'e giriliyordu. O devrenin içerisinde ne oldu? Şu şey olarak Amerika Körfez'e saldırdı. Yani bölgeye geldi, etti gitti. Bu devrede Suud'un iki türlü bütçesi, devlet bütçesi vardır. Bir diyelim şu kadar milyar dolar ne var? Normal işleyen, çalışan bütçesi vardır. Bir de gölge bütçe vardır. Dokunulmayan bütçe. Yani diyelim ki Devlet bütçesi 200 milyar dolar ise, yuvarlak rakam yani şöyle söylüyorum, 200 milyar dolar da hiç yatan, uyuyan bütçe vardır. Bizde de bütçe açığı var, onlar da öyleydi. Özet, gafletimizi iyi seyredin. Bu bütçenin ne kadar olduğunu tam bilmiyorum. Ama bilinen bir gerçek var. Birinci körfez harbi bütün bu bütçeyi bitirdi, sıfırladı. 14 milyar dolar ikinci bütlerinin içine girdiler. Bir devletin bununla normalde aynı şeyi biz yaşayacak olsak çökeriz. Ama Amerika bunu biliyor. Herkesin parasına göre hac attırıyor. Onları bildiği için gölge bütçe devreye girdi. Tabi halk arasında o günlerde bir şey gündeme geldi. Bunların konuşulduğu, bütçenin işte açık verdiği, şöyle olduğu, sıkıntılı günlerin başlayacağını... Bu kötü propagandayı önlemek için her şeyin pahalanacağı ve benzeri gündeme geldi. Benzin 66 helele idi. Helele demek kuzdaki kuruş gibidir. Ancak kuruşun yarısı yani 33 kuruşa öyle diyelim. 33 kuruş yarı yarıya bizde parası. 33 kuruşa düş, e, idi fiyatı. Yarı yarıya 33 kuruşa düşürdü. 33 heleleye. Yani bizim şeyimizde ne olur? 33 ikiye böl. Yani buçuk, 17 diyelim. 17 kuruşa düşürdü. Yani biz gelinceye kadar benzini, süper benzini 17 kuruştan alıyorduk. 0,17. Anlaşıldı? Bizdekilerin kaç kaç katı? Şimdi yaklaşık 5 lira desek onu da 20 değil 17'yi de 20'ye çıkaralım. 20 1 liran 5'te biri. 5'te 1 olduğuna, 5'te 25'te 1'i. Türkiye'deki fiyatın 25'te 1'ini alıyorduk. Yani biz o, o zaman neyi? benzeri alıyorduk. Gelinceye kadar da öyle oldu. Şimdi 1 liraya yaklaştı. bildiğimi gibi. bir 1 liraya yaklaştı. Onların 1 lirası. Şimdi de 50 kuruş. Şimdi millete bu benzin çok pahalı geliyor. Ama gerisin geri dönelim. Yani bitirince, <gülüyor> ikinci bütçeden de içeriye giriş yapınca Amerika altın madenlerini işlet diye yüklendi. İşlet de yiyelim demek ki o esasen. Sud istemiyordu ama mecbur kaldı. İşte sirasi güç ve direnç olmayınca böyle bir sıkıntı olur. Altın madenlerinden 7 tanesini işletti. Bir süre sonra o açığı kapattılar. O açığı kapatıldıktan sonra ne oldu? Yani bunların işte altın çıkarımı Bizim altyapımız buna daha çok hazır değil. Şöyleydi, böyleydi, pahalıya mal ediyor diye çaktırmadan siyaset icabı bizim öbür paramız bize yetiyor, metiyor diyerek bunların çoğunu yeniden kapattı. Yani altın günün birisinde biterse diye bu rezervleri Suudi arabistan sonraya bırakmak istiyor. E, bu açıdan bakıldığı zaman doğru da bir iş yapıyor. Hayırlısı çünkü zaten petrol ihtiyaçlarını karşılayıp yetip artıyor. Onun karşı verimini sağlayamıyorlar. İnşallah günün birisinde hayırlar olur da İslam aleme parçalanmak, bölünmek yerine bir araya gelir de birbirinin aklından, fiziki gücünden, bilgisinden ve benzeri istifade eder de hayırlara sebep olur. Yoksa İslam aleminin elinde büyük imkanlar var. Elinde bu kadar büyük imkan olup da bu kadar çarçur eden herhalde bir başka millet yoktur dünyada. Evet. Şimdi şöyle yazıyorsunuz o dediklerimizi derleyip toparlayalım. Toprak altında olan Birçok maden vardır ve bunlardan çoğu bilinir. Belki bilmediğimiz maden de varsa yarın o vallahi alem bir başka gerçek gelecek ama bugün yani dünya kadar maden tanıyoruz artık. Toprak üstüne çıkanlar ise Petrol, Katran, Kireç, Bor, Mermer taşları, Değirmen, Ve bileği taşlarının, Yüzeyde bulunanlarıdır. Her taş değirmen taşı olmaz. Her taş birey taşı da olmaz. Esasen hem olur hem olmaz. <gülüyor> yani birey taşı şu demek. Elinizdeki baltayı, naca, tırpanı, kılıcı, bıçağı taşa sürüyorsunuz biliyorsunuz. Ama bu taşların bıçakları ve benzerleri bu maddeleri daha iyi aşındırarak bileyeni vardır. Normal taşla da birbirine sürterek bilebiliyorsunuz. Ama bizde körse taşı derler. körsataşı taşı veya bireyi taşıyabilen taşlar vardır. Yuvarlak çıktı şey gibidir. Sapını çocukken bize çevirttirirlerdi. En sevmediğimiz işlerden biri soydu. Çünkü daha iyi bilesin diye baltayı bilemek için yükleniyorlar. Sen çocuk gücünle onu çevirmeye çalışıyorsun. Hem taşı döndüreceksin hem bilensin diye yüklenilen baltanın gücünü çevireceksin. Bir de döndüre döndüre kolun kol değiştirirsen öbür kolunla çevirmeye başlarsan onu bilerler de. Biliyiciler ise ayak daha sonra o mekanı ayağıyla çevirir onu. Biler hızından, gücünden istifadeler. Şimdi ondan da geçtiler biliyorsunuz. Motorla akıyorlar Zırr diye bağlıyor, Tutuyor. Ateşler saçarak biliyorlar. O taşların ateş saçarak biliyeliğinden şimdi şehirlerde gezip bazen bıçak biliyorlar. Herhalde kurban bayramı yaklaştı mı dolaşmaya başlarlar. Onlardan o köylerdeki o bireyi taşları daha iyi biler. Geç bilir, ama daha düzenli biler. Bir de ısındıkça taş olan su dökerler. Su dökerek bile bilenir. Ee, ve temi oldukça güzel olur. Ee, bunu bilen insanlar bundan oldukça istifade ederler. Her evin bir nevi evinin başında bir körse taşı durur. Halen duruyor. Şimdi bu nevi insanın bunda taşlar değerlidir. Onun gibi sürme taşları var. Onun için kullanılıyor. Ne var? Mermerler var. Bunlar açıkta ise biz bunlara ne diyoruz? Zahiri maden denir. Açıkta olan madenler ifadesini kullanıyoruz. Yine açıkta olan yine açıkta olan yakut zümrüt böyle bir yakut, zümrüt tarlası, elmas tarlası bulsak çok iyi olacak. Elmas Sürme taşı, tuz, tuz hem kaya tuzu olur hem deniz tuzu olur. Açıkta kaya tuzu, denizde çoktur. Deniz dalgaları bir yere vurdu attıysa, daha sonra orası denizle arasında pent olan, yükseklik olan bir yerse, Deniz suyu bir daha gelme diye soruya orada kalan su giderek buharlaşır, geriye de tuzunu bırakır. Esasen tuzun kendi de deniz tuzu da böyle yapılıyor. Denizi alıyorlar, karalardaki havuzcuklara doğru sürüyorlar, sonra denize oranın irtibatlarını kesiyorlar, içerideki sular buharlaşıp gidince geriye tuz kalıyor. Bu sistemle ne yapıyorlar? Denizin, hele de Akdeniz'in içerisinde bir kayaya çıktıysanız, Dalgalar o kayaya durmadan denizden su attılarsa, sonra da yaz geldi tarla, kayalar kesildiyse, dalgalar kesildiyse, sular da buharlaştıysa, taşın kovuklarına dünya kadar tuz bulursunuz. Evet. Bütün bunlar tuz dedik mi? Sahilde donmuş deniz tuzları da Böyledir. Sellerin açığa çıkardığı madenler de bu hükümdedir. Şimdi geri döndük. Demek ki kazıma ihtiyacı duyup duymama, açık da olup olmama açısından madenler iki ayrılır. Bir, yer altındaki madenler. iki açı açıkmış olan madenler dedik. Şimdi bir şey daha, bir daha ayıralım. Bu ayırım yetmedi. Madenler sıvı olup olmama açısından da İkiye ayrılır. Sıvı olup olmama açısından da ikiye ayrılır. A katı madenler, altın, gümüş, bakır. Demir gibi. Yalnız kardeşlerimiz bazen tunç, bazen de işte pirinç ve benzeri deniyor. Tunç ve pirinç, bakır, demir karışımıdır. Tek maden değildir. Yani şöyle diyeyim. Bakır yumuşak bir madendir. İçerisine demir karıştırırsanız, tabii küçük alaşımla başka aletim var. Bu sefer sertleşiyor. Mesela bakırdan bir çan yapsanız, çanın sesi iyi çıkmaz, langır langır çıkar. Ama içerisine, yani onu tunçlaştırırsanız, tunç sert olur artık. Vurduğu zaman ses müthiş çıkar. Onun için ziller, şunlar, bunlar ne? Tunçtan yapılır. Daha ziyade sertleşir. Bakır yumuşaktır. Yani bakıra güçlü şekilde bastırsanız çökertirsiniz. Öyledir. Altın da yumuşak bir madendir. Altını da sertleştirmek için içerisine kısmen bakır katarlar. Öylece yani 22 ayar ne demek? İçinde iki oranında bakır var demektir. Ondan katılıyor demektir. Evet. B sıvı ma sıvı madenler, petrol, katran. Civa ve kükürt gibi. Kükürt sıvı mı diyeceksiniz? Çıkışta sıvıdır. Sonradan katılaşır. Ekseriyetle kaplıcalarda kükürt vardır. Duyulan koku da daha ziyade kaplıcalarda kükürdün kokusudur. Anlaşıldı? Altına bir bilgi daha ekliyorsunuz. Başka şeye intikal ediyoruz. Madenleri. Madenleri. Eriyip şekillendirilebilen, eriyip şekillendirilebilen ve şekillendirilemeyen olarak da ikiye ayırmak mümkündür. Buna ne lüzum var demeyin, inanın hepsine lüzum var da derine girmemek için girmiyorum. Çünkü zekat konusuna gelince nedir? Eriyip şekillendirebilenlerin zekatı olur, eritilemeyenlerin zekatı olmaz diye hüküm var. Mesela elmasın ve benzeri bunların zekat olmazlar. Taş cinsinin zekatı olmaz, eriyip şekillendirilemiyor. Ama altın, gümüş, bakır ve benzeri şeylerinki ne olur? Şekillendirilebilen. Yani fıkıhta her bir ayrımın, her bir detayın esasen yeri var yani doğrusu. Ve eriyip şekillendirilebilme vasfı ciddi bir vasıftır. Mesela bir altını ne kadar parçalara ayırırsanız ayırın o altın değerini kaybetmez. Gramaj değeri neyse odur. Ama bir elması ortadan kırın, kafasına bir tokmak indirin. Bakın bütün yani bir anda milyarları yok edersiniz. Farklı şeylerdir. Evet. Mesela elmas, yakut ve granit eritilip şekillendirilemez. Şimdi çok anormal ısı bulsanız, bunları eritseniz şekillendirirseniz, o zaman da değerini kaybediyor. Bir işe yaramıyor zaten. Şu anda, bunun gibi. Evet. Şimdi madenlerle ilgili hükümler diyorsunuz. Açıkta olan madenler, Ümmetin ortak malı sayılırlar. İhtiyacı olanlar gelip ondan alabilirler. Kendiliğinden donmuş tuzlar. Akarak yüzeye çıkmış petrol. Yüzeyde olan kil ve kireçler. Hakkındaki hükümler böyledir. Ebyat sonu dat ile ama ebyaz mı diyorsunuz? Ebyad mı diyorsunuz? Bilmem. Ebyad İbni Hammal. Adamın adı bu. Sahabi. İsimli bir şahıs Ebyad İbni Hammal. Evet. isimli bir şahıs. Resulullah'a gelerek beldeleri me'rip oraya kesme işareti koyuyorsunuz. Me'rip me olmasın bu me meip olan bir madeni bu olan değil meip de olan bir madeni Afven bu de olan bir madeni işletmek üzere kendisine vermesini istemiş. Yani şöyle diyeyim, açıkta olanla yer altında olanın şöyle bir farkı vardır. Hani daha önce dedik ya, açık araziler var. Kimsenin kullanmadığı araziler var. Bir insan bu araziyi canlandırır, ihya eder. İnşallah yine üzerine konuşacağız. Ve milletin hizmetine sürerse, önceden çorak araziyken, önceden suyu yokken, önceden hiç kimse bundan istifade edemezken, bir insan oraya su çekti, orayı canlandırdı, Oraya kütlen ekti, oraya patates ekti, oraya buğday ekti ve benzeri. İnsanla hizmet edilir hale geldi. Artık verim veriyor orayı, sahipleniyor. İslam hukuku o şahsı veriyor. Sen burayı canlandırdın, hizmet hizmetine sundun, bu arazi artık senindir diyor. Tamam, ihyat sayıldığı noktaya gelince senindir diyor. Şimdi yer altındaki maden de dışarıya çıkmıyor. Kendi kendine çıkmıyor. Kazıma ihtiyaç var. Büyük bir üç gücüne ihtiyaç var. Aletlere ihtiyaç var. Emeğe ihtiyaç var. Şuna ihtiyaç var. İslam hukukunda bu madeni işletecek olan insana o madeni tahsis etme var. Veriyorsun, çıkart diyorsun. Şunu şöyle yap, bunu böyle yap diye anlatıyorsun. İnşallah üzerine konuşacağız. Bu kıymetlidir. Bu bilindiği için ne yapıyor? Şahıs Peygamber Efendimiz'e geliyor. Ya Resulallah, Me'ripte bir maden var diyor. Bunu ben işletebilir miyim diyor. Ben işletmesini bana ver diyor. Peygamber Efendimiz de bu madeni bu şahsa veriyor. Ne dedik? Kendisine vermesini istemiş öyle mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sözü edilen yerin Açıktan görülen ve kendisinden istifade edilebilen tuzla olduğunu öğrenince vermemiş herkese açık olmasını istemiştir. İslam hukukunda yine himâ diye bir kelime var. Normalde koruluk demek. Ama biz koruluk deyince sadece ağaçların bulunduğu yeri koruluk olarak algılarız. Meralar da eğer korunuyorsa bunun adı koruluktur. İslam hukuku şahısların mera edilmesini kabul etmez. Mera sadece devletin olur. Bir başka ifadeyle Allah ve Rasulünün olur diye geçer. El-Hima lillahi ve lirrasul der. Bunun manası nedir? Korunma yerlerinde sadece devlete ait olan veya zekat için ayrılan develer, hayvanlar, sığırlar bu nevi meralarda yayılırlar. Çünkü onların belli bir yerinin olması lazım. Korunup kullanması lazım. Çünkü şahıslar bütün vatan satına dağılıktır. Herkes nerede mera bulduysa, nerede otlak bulduysa hayvanları orada yayar. Ama devlete ait olan yerin belli bir yeri olması lazım ki göz altında olsun. Fakirler gelince verilsin, edilsin. Üzerinde tasarrufta bulunsun. Bunun için Peygamber Efendimiz hayattayken de Hani zekat develerinin olduğu yer denilir. Oraya gönderdi. Peygamber Efendimiz Uraniler oraya göndermiştir. Bu ve benzeri belirli yerleri vardır. Yani meraları vardır. Bu meralar şahıs mülkiyetine normalde girmez. <gülüyor> Sadece tanzim edilebilir. Tanzim ediler şu demek. Bakın şuraya kadar olan araziyi siz yayın. Bu milletin ortak malıdır. Sen de şu dereyi geçmesin. Sizin malını da şuraya geçmesin. Koruyun kollayın diye organize edebilirsin. O mera giderek ne olmuştur günümüzde daha sonraki yıllarda sanki şu yayılım alanları şu köyün şu yayım alanları şu köyün başkası giremez. Hayır. Bu böyle değildir. Ama bu organize ihtiyaç vardır. Niza çıkmasın, kavga çıkmasın, şöyle olmasın diye organize edilmeye ihtiyaç vardır. Gün olur oralar daha faydalı bir iş için kullanılabilir mi? Evet kullanılabilir. Ama mera denilen yerler nedir? Esasen istifade edilen alanlardır. Ölü topraklar sayılmazlar orası. İstifade edilmiş topraklar sayılırlar. Bunun dışında şahıslar, ağaların, zenginlerin kendine ait özel merası olmaz. Satın almışsa, mülk edilmişse başka. Ama devlet toprağını, kamu malını edinemezler. Eskiden kabile reislerinin bir huyu var. Adam yüksek bir yeperde köpek unutuyor. Köpen sesin oluştuğu, ulaştığı her yer diyor benim himadır. Bana ait meradır kimse giremez. Ses gideceği kadar alan kendisine aittir. Bu çok önceden cahili edebiyatında çok vardır. Oraya girildi, merasına girildi, himasına girildi diye ciddi kavgalar, savaş sebepleri olmuştur. Peygamber Efendimiz'in bir hadisi şerifinde de nedir? Koruma alanların dışında hima yakınlarında koyunlarınızı gütmeyin diyor Peygamber Efendimiz. Kim koruma alanı yakında koyununu güterse bir bakmışın koyunlar içeride diyor. Bunun için söylüyor. Haram olan yerlerde dolaşmayın diye söylüyor. Yani nasıl koruluk çevresinde koyun güden içeriye koyun kaçırırsa haram yakınlarında dolaşan insanlar harama yaklaşan insanlar da günün birisinde haramın içinde kendini bulur demektir. Verdiğim misal bununla ilgili bir misaldir. Evet. Tamam. Dolayısıyla e, açıkta olan bir tuzlanın şahıs mülkiyetine girmesine peygamber efendimiz kabul etmemiştir. Evet. Bir bilgiyi daha paylaşıyoruz. Toprak altındaki madenler hakkındaki karar ise toprak altındaki madenler hakkındaki karar ise devlet idarecisi Tarafından verilmelidir. Tamam. Çünkü bunlar işletmeye muhtaçtır. Kendi haline bırakılmasında Devlet organizesi olmadan Sahiplenilmesinde ve işletilmesinde tehlike vardır. Malike kitapları bu noktayı dile getiren daha önce de şöyle diyorlar. Bu noktalar diyorlar, şerli insanların bugünkü tabiriyle mafyanın toplanma noktalarındadır. Eğer kendiliğinden gruplar halinde bu nevi madenleri ele geçirler, kimseyi sokmadan kendileri işletmeye başlarlarsa, millet bundan büyük zararlar görebilir. Onun için diyorlar devletin maden işletmelerini organize etmesinde belli sistemlere bağlamasında daima hayır vardır deniyor. Bu kabul gören bir tavırdır. Evet. Devlet Beytül Male ait arazilerdeki madenlere de sahiptir. Onlar hakkındaki kararları devlet verir. Şimdi geliyoruz. Yani günümüzde bu topraklar hazineye ait diyoruz. Şöyle bir şey var. Bizim bugünkü anlayışımız şu. Bir toprak şahsa ait değilse devlete aittir. İslam hukuku bunu böyle kabul etmiyor. Bir toprak devlete de ait olabilir ihtiyaçları için. Zekat develeri için, binaları için, şunlar için, bunlar için, lüzumlu, havalanı için, günün birisinden şunu yapmak için, şunu organize etmek için ve benzeri ayırabilir. Tamam mı? Bazı topraklarda şahıslara aittir. Bunun arasında devlet sınırları içerisinde yer alan herkese açık topraklar vardır. Ne devletindir ne halkanın, kamunundur. Hem devletindir hem halkındır esasen. Bu topraklara biz ne diyoruz? Mübah araziler diyoruz işte. Günümüzde iki şık vardır. Nedir? Ya şahısındır ya devletindir. Arada herkese açık arazi yoktur. Sahipsiz yoktur ya Devlet hazinen diyor zaten şöyle olarak. Hayır yani hazineye ait olan İstanbul hukukunda nedir? Devletin mallarının ihtiyacı varsa, kamu yararına bunlara ihtiyaç varsa, işte depolama ihtiyacı varsa, şu varsa, askeri alan için ihtiyaç varsa, işte nasıl diyeyim, askeri harekat için ihtiyaç varsa, stadyum için ihtiyaç varsa, yarışmalar için ihtiyaç varsa, toplantılar için ihtiyaç varsa, günün birisinde cami yapımı için ihtiyaç varsa, okul yapımı için ihtiyaç varsa, Nedir? Bütün bunların noktaları tespit edebilir. Burası artık devletin şu ihtiyacı sebebiyle hazineye aittir. male ait arazilerden olmuştur diyebilir. Ama bunun dışındaki bütün arazileri bu şekilde sahiplenemez. Günümüzde biliyorsunuz devlet hem arazinin üstün hem de altına sahipleniyor. Yani sizin bahçenizde su çıksa bile bahçenizdeki suyun sahibi odur. Bu ve benzeri. Bir başka bilgi daha yazıyorsunuz. Vakif arazilerindeki de araziye bağlı olarak vakfın sayılır. Mübah arazilerdeki kimse ait olmayan mala İslam hukukunda ne diyorduk biz? Mübah diyorduk. Mübah arazilerdeki madenler cumhura göre ümmetin ortak malıdır. Malikilere göre böyle olsa da hakkındaki kararı devlet vermelidir. Esasen istihama açıdan düşünürse makul. Daha önce zannediyorum söyledim, yine paylaşalım. Devlet idare eden iki mezhep vardır. Bir, Hanefi mezhebi. Hem Abbasi devletinin uzun yıllar mezhebi olmuştur. Devlet yönetimindeki mezhebi olmuştur. İki, Maliki mezhebi. Maliki mezhebi Kuzey Afrika'nın özellikle de en dürüsün devlet idare mezhebi olmuştur. Onun için idareyle iç içe yaşamanın getirdiği tecrübeyle ilgili bilgiler de vardır içerisinde. Evet. Endülüs. Endülüs. Hande Endülüs'le ilgili anlatırlar. Kadı Bakillani bir gün geliyor. Elhamra saray yapılıyor. Kocaman saray yapılıyor. Bir sürü arazi mülk ediriliyor. Haber doğru haberdir. Sadece menkıbe değildir. Ee, yeni yapılan sarayı bahçelerine gezerken haber veriyorlar. Halifeye diyorlar ki kadı kadı geldi. Yanında bir de merkep var. Elinde de kürek kazma kürek var. Merkebin sırtına yüklemiş. Bir tanesi de elinde kapıya dayanmış. Sarayın kapısına. Gene aklında bunun bir şey var diyorlar. Yani buyur edin gelsin içeriye giriyor. Yola selam veriyor bunlara. Yoldan geçerken bir vatandaş gibi. İleride bir ah bahçenin bir kenarına kazmaya başlıyor. Neyse kazıyor kazıyor kazıyor şey diyorlar. Kadı gelen bir şey yapıyor falan. Kazıyor onu. Kazdıklarını kürekle hayvanın sırtından kocaman bir harar indirmiş çuval içine dolduruyor. Dolduruyor, iyice tap taplıyor da, sıkıştırıyor da. Ağzına kadar dolduktan sonra padişaha çağırıyor. Öyle diyelim ya, ya da şey endürüsün melikine çağırıyor. Gel diyor çuvalın öbür ucundan tut hayvana yükleyelim. Yanındakılar koşuyorlar, hayır diyor. O gelecek. <gülüyor> Anlaşıldı diyor. Onlara do dokunmayın diyor. Var bunun içinde bir iş. Varıyor gidiyor. Çuvalın öbür ucunu tutuyor. Çuval yerinden bile kıpırdamıyor. Şey olarak. Ondan sonra yüklen diyor. Falan filan. Bir daha zorluyorlar. Ha. Kadı efendi diyor. Senin aklında bir şey var. Beni de yorma seni de yorma diyor. <gülüyor> Onu söyle de diyor. İkimiz de rahat edelim diyor. Kadı cevap veriyor. Daha diyor bir çuvalı kaldıramıyorsun diyor. Yarın bu taburayı yapmak için işgal ettiğin o evlerin yeri diyor. Mevla'nın huzurunda boğazına asılıp da sürükleyerek geldiğin gün nasıl kaldıracağını merak ediyorum da diyor. Onun için diyor şey olarak. Anlaşıldı diyor. Sonra bir kadın vardır. O kadın için sarayın avlusunda evinin bulunduğu yerde yeniden bir ev inşa edilmiştir. O yaşlı kadın orada yaşamıştır. Ölünceye kadar orada yaşamıştır. Asıl derdi kadının bu. Öyle hakimler gitti artık. Şimdi başka türlüler, yargıçlar, hakimler başka türlü başladı. Evet. Şimdi mülkiyet altındaki, mülkiyet altındaki arazilerdeki madenlere gelince, Tamam. Cumhura göre, şunu yazdık mıydı? Mülket altındaki arazilerdeki madenlere gelince, tamam. Cumhura göre, arazi sahibine aittir. Çünkü madem de Toprağın diğer parçaları gibi arazi sahibine ait sayılır. Şimdi şöyle düşünelim. Bizim bir arsamız var. Hiç düşünemiyoruz. Bu arsa ne kadarı bizim? Tamam. Diyelim ki arsamızın eni yüz metre Boyu da 200 metre. Köşeyi döndünüz demektir. Eğer İstanbul yakınlarında olsaydı kesin. Tamam. 100 metre, 200 metre ebadındaki bir arsa boyunu eline biliyorsun. Derinliği ne kadar çizin? Vallahi alem. Derini kazıp gitsek e, öbür taraftan çinden mi çıkacağız? Nereden çıkacağız? Bizimki bir pasivi arası geliyor herhalde. Yani bu nereye kadar bizim devam ediyor? İnsan elini yetebildiği yere kadar. Kimse bunu çok fazla üzerine konuşmuyor doğrusu. Yarın tam ülkenin ters tarafındaki benim arsam devam ediyor. Sizin ülkedeki de arsada benim derse şaşırmayın. Güneş'e sahip çıkan oldu. Fırat Dicle'ye sahip çıkan oldu. Bir gönülsün birisinde de Mars'tan yer satan da var. Alan da var. Hadi satan neyse de alan salak da var. Şimdi şimdi gerisin geri döndük. Ne kadarı bizim? Biz bu orsayı satın almakla neyi satın alıyoruz? İçindeki taşları, içindeki toprakları, derinlerindeki madenleri esasen mülkiyet intikal etmiş oluyor anlayışındadır. Cumhur genellikle bunu bu görüşler nasıl o arsayı satın içindeki topraklara, içerisindeki taşlara, içerisindeki killere veya başka şeye sahip oluyorsa aynı zamanda içindeki madene de sahip olur diyor. Evet. Çünkü maden de toprağın diğer parçaları gibi arazi sahibine ait de dedik. Hanbelilerin asıl görüşü Şafiilerin de bir kısmı Sıvı olan madenlerin Müşterek olduğu kanaatindedir. Su gibi diyorlar. Su nasıl müşterekse sıvı olup kaynayan madenlerde müşterektir diyorlar. Su, madenler Yok sayılmıyor. Su'nun tamamen ayrı bir hukuku var. Yani su. Evet, manikilerin görüşüne önceden dokunduk ama yine dokunalım böyle netleşmiş olsun. Manikeylerin asıl görüşüne göre <gülüyor> maden nerede bulunursa bulunsun hakkındaki kararı devlet idarecisi verir. Çünkü maden şahısların araziye sahip oluşundan çok daha eskidir. Şöyle diyorlar, yani bu arazi ilk sahip olan insan diyelim ki bundan bin yıl evvel olsa, yaşamış olsa, bu araziden, içerisindeki maden o bin yıldan, belki on bin yıldan, belki yirmi bin yıldan daha eskidir. Sahip olamaz diyorlar. İlk sahibi de olamaz, son sahibi de olamaz. Evet. Ama biz bunu böyle dersek, Şöyle de var, toprağın içindeki toprak da daha eski, kayalar da daha eski, şunlar da daha eski, buraya gidemiyoruz. Yani her ne kadar söylediğinde hak payı var olsa da, bu bakış tarzı olsa da ve devlet idareci açısından organize edilmesi daha iyi olsa da e, yine de nedir? E, sıkıntılıdır. Şöyle bir şey var tabii, devlet hakkındaki karar verecek demek arazi bu insana ait. Devlet şunu diyemez, yani şahıs mülkiyeti devlet mülkiyetinden önce gelir. Hususi mülkiyet, umumi mülkiyetten öncedir. Devlet diyemez ki arkadaş ben karar verdim artık. Mart ayından itibaren senin arsandaki işte nedir krom madenini çıkaracağım. Benim arsama gireceksin, arsamı deşeleyeceksin, ona yol yapacaksın, beni gürültüye, toza, dumana boğacaksın ve benzeri ve benzeri. Bu benim rızam dışında olacaksa, ben mülkiyet sahibi değilsem, en olacağı olacağım, hakikaten mağdur olurum. Yani devlet tarafından sırf madeni işletme, organizasyonlara bakınca doğru bir tavır. Ama şahıs mülkiyetleri, hürriyetleri, mülkiyet hakları zarar görüp görmeyen bu baksanını açınca, hakikaten insanlar mağdur duruma düşerler. Dolayısıyla cumhur buna izin vermiyor ve bunu doğru bulmuyor. Tamam. Şimdi defineler yazıyorsunuz. Defineler. Deminki neydi? Cenab-ı Allah'ın yerin altına koyduğu madenlerdi. Şimdi insanların koydukları. Ilgili. Burada duruyoruz zaman itibarıyla. Duruyoruz. Derinlere dalmayacağız. Çünkü define de bizden zaman alacak. Cahili defineler olacak. İslam defineleri olacak. Üzerinde iz olmayan defineler olacak. Buyur. Evet. Doğru, doğru. Demek ki soru geldi. Şimdi işte tarifin ucuna acık bırakırsan böyle soru gelir. Doğal gaz bu durumda ne konumda oluyor? Ne bileyim ben. Bilemediğim için öyle dedim zaten. Gaz mı diyeceğiz, duz mu diyeceğiz, maden mi diyeceğiz? Ama yani çıkarıp istifade etme ve açısı bakımında nedir? Maden gibidir esasen. Ama maden adıyla anılmasa da zor bir şeydir. Her şeye rağmen maden, doğal gaz zeminden kazarak çıkıyorsa maden gibi kazma Kertibat alma, onu sonra kazdıktan sonra sadece kazıp da ortaya çıkartma bitmiyor maden kazıyla. Madem kazanı kendine haline bakarsan bütün dünyayı da zehirler, alev alır ve başımıza iş de çıkarır. Onun kontrol altına elme. yani büyük masraflar isteyen bir sistem kurulacaksa devlet bunu işletmeye veriyor. Yani bu nevi şeyleri organize edebilir, işletmeye verebilir veya bunun için tedbir alır. O açıdan yani gördüğüm muamele maden muamelesidir. Kendisine muamele diye, madendir diyemesek bile göreceği muamele madenin göreceği muameledir. Olması gereken budur. Evet. Türkiye Darül Harp midir? Kocaman mesele. Yani. Darül Harbin Darül Harbin tarifi çok kolay. Darül Harp demek düşman toprakları demek. İslam'a düşman olanların toprağı demek. Bu bu kadar kolay. Türkiye Darül Harp midir? İşte bu zor. Şöyle diyeyim. Türkiye darul harp demek zor bir hadisedir. Pekala darul harp diyemiyorsak Türkiye darul İslam diyebilir miyiz? Bu daha zor bir hadisedir. Şöyle. Türkiye İslam toprağıdır. Bunda şüphe etmiyoruz. Hadiseyi İmam Şafii rahmetullahi'den gözüyle bakarsak çok kolay. İmam Şafii der ki: Bir ülke darul -ül İslam olduysa bir daha darul harp olmaz. Müslümanların elinden çıksa bile, Müslümanların yitik malı gibidir. Geri döndürmek için durmadan uğraşır, mücadele eder, onu geri almak. Bu çok güzel bir şeydir bir açıdan bakınca. Eğer şu açıdan bakarsak, Hanefi'lerdeki tarif gibi, İslam hükümlerinin uygulandığı, emniyetinin olduğu yer Darül İslam'dır dersek, Türkiye'de İslam hükümleri ne yazık ki uygulanmıyor. Anlaşıldı? Bunun emniyeti de yok, bu da bir başka gerçek. Ama darul Harp dediğiniz zaman Türkiye'ye peşinden darul Harp olan ülkelerle ilgili bir sürü ahkam geliyor ki o ahkamlarla Türkiye uyuşmuyor. Bütün bunları düşündüğümüzde hakikaten karma karışık. Buna ben uzun uzun cevap verdiğimi hatırlıyorum. Karma karışık bir durumdur. Ama Türkiye'yi her şeye rağmen denirse ki sistem vericim gayri İslami midir? Evet. Şöyle midir? Evet. Ama Türkiye küfür diyarı mıdır? Bunu demek zor bir şey. Yine İmam Muhammed Rahmetullahi Aleyh diyor ki ve benzerleri, eğer İslam topraklarından kopar, tamamen küfür diyarıyla çerçeveli hale gelirse, ancak o zaman darül harp olur. İçinde de Allah'ın ahkamı ya, hükmedilmezse, İslam ülkeleriyle de bağı koparsa, öyle diyor. Ama İslam ülkeleriyle Türkiye'nin bağı kopmadı. Bir taraftan böyle. Öbür taraftan kopmadıysa hangi ülke Müslüman yanımızda? Suriye mi? Wallahu alem. Yani hali bizden daha berbat. Irak mı? Wallahu alem. İran kendisine İslam Cumhuriyeti diyor öyle mi? Wallahu alem. Yani ne diyeceğiz? Türkiye, e, e, biz üzerimize düşeni yapalım. En iyisi yani hüküm vermekten öte üzerimize düşeni yapalım. Ama ben gönülden geleni söyleyeyim, Fakir değil. Türkiye'nin dar harp olduğu kanaatini taşımıyorum. Ama bunu kitabî bilgiye oturtmakta zor. Eğer İmam-ı Şafii'nin görüşü alınsaydı bu çok kolaydı. Yitik malımızdır. Zalimlerin elinden çekip alıncaya kadar mücadele etmeliyiz. Bu güzel bir görüş. İnşallah Cenab-ı Allah biliyor ama şu anda böyle davranmak, böyle hareket etmek, böyle mücadele etmek daha doğru bir davranıştır. Peki dar-u harp veya şeyde, Türkiye'de faiz alıp vermek caiz midir? Çünkü şey geliyor, caiz değildir efendim. Anlaşıldı. Dar-u gibi muamele etmek, şöyle etmek doğru değildir. Çünkü Müslümanların yaşadığı, eski kitaplarda şu bilgi yok. Bir millet Müslüman olacaklar. Kendi başlarına, kendi istekleriyle gayri İslami rejimi kuran bir sistemi kabul edecekler. Bu yok işte. Bu kadar çökmüş, <gülüyor> ruhu bitmiş bununla yüz gelmiş bir millet düşürmemişler. Bu konuda hepimiz de kendimizi de hepten suçlamıyoruz. Niye? Bu milletin bir nesli gitti. 250 küsur bini Çanakkale'de gitti. Biri Çanakkale Savaşı'nın bir özelliği daha vardır. Çanakkale Savaşı'nda şehit olanlar, Boğazan'da şehit olan çoğu okumuş zümredir. Niye? O günlere kadar, umumi seferberlik ilan edilinceye kadar Medrese talebeleri, ilim ehli askeri alınmazlardı. İnsanlar, diğer askerler yeterlerdi. Eğitilmiş, mesleğe, hayata askerlik olan insanlar vardı. O insanlar yeterlerdi. Onlar sipahilerle beslenirlerdi. Gerekirse diğerleri, diğerleri alınırdı. Yani herkes de baştan askere gitmezdi. Onlar alınırdı. Sıra halka indikçe halktan alınırdı. Ama gün geldi umumi seferberlik sebebiyle, bütün medreseler boşaltıldı, medrese talebeleri askere alındı. Umumi seferberlik sebebiyle. Ve bu insanların, bu okumuş zümrenin çoğu Çanakkale şehitlerinin arasındaki yerini aldı. Bir anda bakıyorsunuz 250-200 bin insan ölüyor. Balkan harplerinde dünyanın şehidi var. Yemen harplerinde dünyanın şehidi var. Trabguslar şehitler diyarı. Ürdüncü bu dolayları, Suriye dolayları şehitlerle doldu. Kars dağları, tepeleri şehitlerle doldu. Anadolu'nun bütüne şehitler yayıldı. Geriye genç nesil kalmadı. Ve zalimler üzerinde at koşturdu. Yoksa bu hale bu ümmet düşmezdi. Böyle böyle diyelim. Sıkıntılı günler yaşadık. Onun için öyle deyip orada durmakta fayda var. 2B vahzine hazine arazilerine oturmak mümkün müdür? Yani şu anda 2B, tabi ormandan kazanılmış araziler diyor. 2B'nin Ormandan çıkarılıp mülkiyet altına döndürülebilecek var, içinde faydalanabilecek, faydalanamayacak araziler olmuştur. Ama günde bütün bunları tartışmaya mecâl kalmadı. İnsanlar buraları yaptığı yıllar emeğe geçti. Üzerinde binlerce hukuk var. Bunun tasihi ancak hükümetle halk arasındaki bir uzlaşmayla mümkün. Uzlaşılmalı. Milletin hakkı da korunarak belli bir meblağ evet alınmalı. Yani 2B arazisi mülkiyete geçtikten sonra Kars'a guluklar yerine getirdikten sonra üzerine oturmak mümkün müdür? Evet mümkündür. Vaktiyle bu organizeli yapılmasa da bunda devletin de suçu vardır. Şöyle suçu vardır. Hani kızıyorlar insanlar kaçak araziler yaptı. Dere ağızlarına arazi yapıldı. Şöyle arazi yapıldı. İnsanlar her tarafa gece kondu yapmışlar. Arasından yol bulup da yapmaya çalışıyoruz. Bütün bunlar doğru. Halk suçlu. Ama halkın en az kaç katı devlet suçlu. Niye? İmar planı halkın 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl gerisinden gelirse böyle olur. Önünde imar planı olmalı ki millet ona göre yapsın. Yoksa ne yapacak? Halk gene yapacak. Sen de sızlanacaksın. Öyle oldu. Keşke bu kadar olsaydı. Bir şey daha oldu. 3 kuruş veren yaptırdı, 5 kuruş veren yaptırdı. Çaresizlikten halk yaptırdı. Çünkü büyüme büyüktü. Devlet bu sisteme yetişemedi. Ben şehirler görüyorum dışarılarda. Şehir yapmış, dış mahallelerde, inanın caddesi var, lambası var, yeraltı teşkilatı var, hatta ortada camisi var. Kimse yapmadan bu mahallenin camisini ben yapayım demiş adam, cami yapmış. Bakıyorsun caminin etrafına, okulun etrafına evler büyüyerek gidiyor. Yani sokağa belli, caddesi belli, evlerin yönü belli, şusu belli, su belli, geriye yapması kalıyor. Bizde ne? Hiç böyle bir yer gördünüz mü? Ben daha görmedim şimdiye kadar. Bu ve benzeri şey. Onun için yani inşallah planlı programlı olursa o zaman biz de deriz ki bu plan programı uygun yapmayan milletin hukukuna çiğniyor. O zaman söyleriz ama şu günümüzde bu çark böyle kuruldu. Böyle de devam etti. İnşallah bundan sonra akıllarınız da böyle devam etmez. Deprem biraz akıllandırdı. Fena değil. Herhalde inşallah bir deprem daha çok akıllandırır diyemiyoruz. Cenab-ı Allah korusun, kollasın. Biz afet istemeyiz ama netice olarak işte akıllı davranmıyoruz. İnsan Van depreminde, İstanbul depreminde insanın içi sızlıyor. Neredeyse düzgün bir tane bina yok ya. Kurtarmaya gelenler dehşete düşüyorlar. Böyle bir bina olabilir mi diye. Bina dediğin yıkılır. Hani çökse bile kirişi kalır, şunu kalır, sağlam bölgeleri kalır. Sen onların aralarından yol bulursun. Tuz buz olmuş, tuz buz olmuş gitmiş. Hiçbirisi birbirinin demiri tutmuyor, çimantosu tutmuyor kumu birbirine tutmuyor öyle bina bina olmuş nokta